Elhamdülillahi rabbil alemin vel aqibetu lil mutteqin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Geçen hafta 41. ayete kadar okumuştuk ama yine de bir konu bütünlüğü olması açısından çok hızlı bir şekilde önceki ayetlerden başlayalım. Konumuz Meryem validemizle alakalı. Biliyorsunuz Hristiyanlar Efes Konsili'nde Meryem'i Tanrının annesi olarak ilan etmişlerdi. Tanrının annesi. O bakımdan bu tür şeyler çok önemli, çok ilginçtir. İnsanlar kendi zihinlerinden din uyduruyor ve o dinin mensubu oluyorlar. Tabi Allahü Teala'nın huzurunda her şey ortaya çıkıyor ama çok geç oluyor. Din söz konusu olduğu zaman insanlar akıllarını kullanmıyorlar. İnsanların çekmiş oldukları bütün sıkıntılar öyle. İnsanların aklını kullandırmadığınız zaman onları şeyler gibi e, koyunlar gibi güdebiliyorsunuz. Onun için yöneticilerin arayıp bulamadığı kişilerdir. Bu tür din adamları. Eğer din insanların akıllarının bir kenara bırakılmasını gerektirecek şekli getirilmişse yöneticilerin arayıp bulamadıkları şeydir. Dolayısıyla bu tür din adamları ile yöneticiler arasında su sızmaz. Çünkü birisinin kutsanmaya ihtiyacı var, birisinin de maddi desteğe ihtiyacı var. Din adamı güçlü ve yönetici olan kişileri kutsuyor, onlar da bunları maddi olarak destekliyor, her iki tarafta son derece memnun, aşağıda da zaten güdülecek bir sürü koyunlar var. Hiç önemli değil. Bu sadece Hristiyanlıkta değil. Biliyorsunuz bugün İslam dininin de aynı şekilde getirildiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz ki nasıl Hristiyanlık herhangi bir problemi çözemiyor. Toplumda problem oluyorsa bugünkü haliyle Müslümanlık da herhangi bir problemi çözemiyor. Mesela Türkiye'nin ne iç ne dış problemleri ile ilgili herhangi bir proje ürettiklerini göremezsiniz şeylerin. Yani bu mesela bu kadar İslam üniversiteleri var. İlahiyat fakülteleri var. Onlarda o kadar hocalar var. Herhangi bir problem ürettiklerini göremezsiniz. Çünkü bunların tamamı Kur'an ve sünnet tabanından uzaklaşmış bir din anlayışı içerisindedir. İşte Hristiyanlar da Tevrat ve İncil'den uzaklaştırılmış bir din anlayışı içerisine girmişlerdir. O bakımdan ayetler önemli. Tekrarlayalım. 35. ayetten hızlıca okuyorum. Auzubillahi mineşşeytanirracim. İdğâlet imraate imran, rabbi inni nadertu leke ma fi batni muharrara. İmran'ın karısı bir gün demişti ki ya Rabbi benim rahmimde olan çocuğu tümüyle senin yoluna bağışlıyorum yani ben ondan hiçbir şey beklemiyorum ne var ne yok hepsi sana olsun maharra demesi o yani ben onu tamamen serbest bırakıyorum senin yolunda bubelminni benden kabul ile innek en semi ol alayım işiten sen bilen sens bu falanvada attaet Rabbivadatı ha unsa onu doğurunca dedi ki ya Rabb'i kız çocuğu doğurdum. Beleisen zekaru kel unsa erkek tabii ki kız gibi olmazdı. Ve inni samaytaha Meryem'a ben ona Meryem adını verdim ve inni uizuha bi kavduriheta min eşşeytani'r recim onu ve soyunu kovulmuş şeytandan sana sığınırım ya Rabb'i diyor. Şimdi tabii siz kendinizi Meryem validemizin annesi yerine koyun hayal ediyorsunuz, bir oğlum olacak, işte onu mabede bağışlayacağım, orada dine büyük hizmetler edecek. Kız doğunca biraz tabi şey yapıyor, eski heyecanını taşımıyor. Ama neler olacağını bilmiyor ki insanlar. Yani hangi şey bizim için hayırlıdır onu bilemeyiz bazen biz bir şeyi çok isteriz ama o şerrimize, o şerrimize olabilir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde diyor e, 215. ayet olabilir ya da 214-213 bakara Kütübe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum Savaş size farz kılınmıştır. O size itici gelir. Hiç hoşunuza gitmez. Ve ase entekrehu şeyen ve huve hayrun lekum. Belki bir şey size zor gelebilir, itici gelebilir ama o sizin hayrınıza olabilir. Ve ase entuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Belki bir şeyi seversiniz, çok istersiniz ama o sizin aleyhinize olabilir. Vallahu yalemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Kaçıncı? 216. ayetmiş evet. Bakara 216. Şimdi e, Meryem validemizin annesi de öyle düşünüyor. Ama bakın asırlar geçiyor. O dönemden tanıdığımız kim var bizim? Kur'an-ı Kerim'de adı geçenler: Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Meryem validemiz. Bugün dünyada Meryem adı Zekeriya'dan da Yahya'dan da daha çok biliniyor. Ha, insanlar yanlış değerlendiriyorlar, onu yanlış tanımlıyor, o ayrı bir şey. Onların yanlış tanımlaması Meryem Validemizin bir hatası, suçundan kaynaklanmıyor. Onun için bize kendi hayatımız için öyle düşünelim. Yani bazen bazı şeyler bizi üzebilir. Hiç onları önemsemeyin. Burada yapacağımız şey şudur. Benim bir kusurum var mı? Yani şimdi Meryem Validemizin annesini düşünün, Meryem'in kız olması onunla alakalı bir şey mi? Kız da olabilir, erkek de olabilir. Dolayısıyla eğer yaptığımız şeyde bizim bir kusurumuz varsa o zaman üzülelim ama kusurumuz yoksa netice mutlaka hayrımızadır diyor ki fe teqabbal minni ya rabbi onu benden kabul et inneke semii'ul alim işiten sen bilen sensin. Ee, ha onu atladık Bir önceki ayetti o. Fe lemma vada'at ha galat rabbi inni vada'tuha unsa. Doğurunca Rabbi kız çocuğu doğurdum dedi. Vallahi alimin bi muafada'at. Ne doğurduğunu Allah tabii ki çok daha iyi biliyor. Ve leysa zekaru kulunsa. Öyle diyor Meryem validemizin annesi. Tabii ki erkek kız gibi olmazdı. Yani keşke erkek olsaydı demiş oluyor. Bu annise meytuha Meryem ona Meryem adını verdim. Ve in u'iduha bika ve zurriyetha n'şeytanir Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan sana sığınırım ya Rabbi. Yani senin korumana bırakıyorum diyor. Fe takabbalaha rabbuha bi kabulin hasenin. Rabbi güzel bir kabulle onu kabul etti. Ve enbetaha nebaten hasenan. Allah Teala onu güzel bir nebat gibi bitirdi ve keffeleh Zekeriya ve Zekeriya Aleyhisselam'ı ona kefil yaptı. Kefil yaptı. Şimdi hakikaten siz Cenab-ı Hak'tan bir şeyler isterseniz Allah Teala onu veriyor yeter ki arkasında samimiyette durun. Ben şimdi Cenab-ı Hak'ka şükür için bir kelime aklıma geldi onu söyleyeceğim. Taa ilkokuldan itibaren kendi kendime karar vermiştim, Ya Rabbi ben bu dine mümkün olan en büyük hizmeti yapacağım bana nasip etti. <gülüyor> Şimdi bakıyorum da elhamdülillah Cenab-ı Hak nasip ediyor gerçekten. Çok şükürler olsun. Demek ki bir şeyin arkasında durur da devam edersen Allahü Teala onu nasip ediyor. Çok şükürler olsun. ''Kullemâ dehal aleyhâ zekeriye'l mihrabe ve ceda'indehâ'' rızka, zekeriya o mihraba, yani o şimdi harp kelimesi vardır Arapçada, yani biz savaş dediğimiz şey, mihrap da harp yeri demek. Yani evet, caminin içerisinde, mescinin içerisinde bir oda, o odada işte ne deniyor bizde, Ç çilehane gibi birtakım kelimeler kullanılıyor ya, yani öyle keyif edilecek bir yer değil. sonra i̇şte orada Sadece hayatını geçiriyor. Yani bir iç oda. ''Kullemâ dekhale Zekeriye zekeriye'l mihrabe ve cede'indehâ rizkâ'' Aleyhisselam o mihrabe her girdiğinde o iç odaya orada bir rızık buldu. ''Kâle ya maryum ennâ leke hâdâ'' dedi ki ''Meryem bu nereden sana?'' ''Kâle huve min'indillâh'' Kesen hafta biraz durmuştu konu üzerinde. ''O Allah katındandır'' dedi. ''Ya Allah Allah vermiş ne yapayım yani?'' Canavar gönderiyor çok şükürler olsun. Hu min 'indillah inna'llaha yerzuku men bi bighayri hisab. Allah tercih ettiği kişiyi hesapsız rızıklandırır. Allah verdiğini verir. Şimdi burada bir olağanüstülük yok. Geçen hafta söylemiştik ama maalesef kitaplara koyuyorlar. İşte gitmiş de yazın kış meyvesi görmüş. Kışın yaz meyvesi görmüş. Allah'ın elçilerinin hayatında böyle bir şey asla yoktur. Yani herkes son derece objektif davranır. Yani böyle uçma kaçma hiçbir şey yoktur. Böyle sihirli değenek falan filan değil, her şey normal. Yoksa Zekeriya Aleyhisselam'ın yanında o rızkı gördü. Bunu Allah ver dediği zaman yani Cenab-ı Hak gönderiyor işte bir, birisi getirip veriyor. Yoksa öyle yazın kış mı yemesi, kışın yaz mı yemesi falan bu tip şeyler yok ve bunlar mesela bu tür şeyler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerde de yok. Nereden girmişse girmiş tefsir kitaplarına. Ben de esas şunu hayret ediyorum, yani bu tefsir kitapları adeta insanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamasın diye yazılmış gibi gözüküyor. Yani öyle acayip şey taraflara çekiyorlar ki insanları. Bunların niyetleri öyle olmayabilir ama enteresan, yani birisi bir şey yapıyor, arkasından gelenler onu takip ediyorlar. Ya kardeşim Allah sana akıl vermedi mi? yani <gülüyor> evvel kâne âbâ'ukum la ya'akilûne şey'en ve la yehdedûn Ya babalarınız, yani büyükleriniz bir şeyi düşünememişlerse, orada doğruyu tutturmamışlarsa ne olacak onları böyle tekrarlayıp duruyorsunuz? Biraz düşünsenize, biraz kişisel sorumluluk alsanıza. Şeyde Medine-i Münevvere'de işte oranın tefsirde zirve dedikleri üniversiteden emekli olan bir hocalarıyla görüşürken Arif Hikmet adında yok yanlış hatırladım galiba yani. neyse ismini yanlış hatırlamış olabilirim, Arif Hikmet diye kütüphane var. Şimdi bana dedi ki ya Abdülaziz Bey dedi niye öyle Herkesin söylemediği sözleri söylüyorsun da milletin okulların üzerine çekiyorsun dedi. Bak ben şey yapıyorum kim ne demiş onları yazıyorum o kadar kimse bana ne hücum ediyor ne laf söylüyor ne şunu yapıyor ne bunu yapıyor. Dedim senin bu söylediklerin kitaplarda var daha niye yazıp da milletin kütüphaneleri bunu boş boş işgal ediyorsun dedim. Hani günüm gün olsun derseniz öyle ama yarın Allahu Teala'nın huzurunda hesap vereceğiz. Evet. Ve yekellum eh, atladım mı ben ya? Ha, ben iki, iki şey atlamışım. Hunalik da Zekeriya Rabbihu Zekeriya Aleyhisselam tabii Meryem validemizin yanında işte evlenecek çağı gelmiş güzel bir kız. E, mescidin odasında da duruyor. Orada bunun yanına girip çıkan birileri var yani ne olur ne olmaz. Allah muhafaza yani insan gerçekten ciddi ciddi endişeye kapılır. Kim olsa korkar bu tür, bu tür şeylerden. Sükeriyah Aleyhisselam orada dua ediyor. Geçen hafta söylemiştik kendisi için değil, Meryem validemiz için dua ediyor. Şimdi bizde Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakma alışkanlığı yok ve maalesef çok üzücü bir şey ama çok çok üzücü bir şey ama bizim tefsir kitaplarında, tefsir geleneğimizde Kur'an kelimesinin anlamı bilinmez bakın Kur'an kelimesinin anlamı bilinmez içinde Kur'an kelimesi geçen ayetlere anlam veremezler çünkü bilmezler peki neyi biliyorsunuz o zaman kardeşim? Dolayısıyla yani Kur'an bütüncül bakma demektir ayetler kümesi demektir yani Kur'an-ı Kerim'e ve Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bütün ayetleri içeren bu bir küme olduğu için buna Kur'an deniyor ama bunun içerisinde sayısız ayet kümeleri vardır. O kümeleri birleştirirseniz bir olayı doğru anlarsınız. Şimdi onun için bütüncül baktığınız zaman mesele doğru anlaşılır. Huna hikede Zekeriya Rabb'e orada Zekeriya Aleyhisselam Rabbine dua etti. "Kâl Rabbi heb lî min ledünke ghurriyeten tayyibe kendi katından temiz bir ''Soy bana nasip dedi. ''İnneke semi'u duâ'' ''Sen duayı işitensin'' ''Fenâdetül melâiketü ve huve kâimû salli fil mihrab'' Yani o odada Zekeriyya aleyhisselam namaz kılıyor, ayakta namaz kılarken. Şimdi bakın bu kelimelere dikkat edin. Yani Bütün Nebiler aynı namazı kılmışlardır. Bütün müminler aynı namazı kılmışlardır. Değişen bir şey yok. Efendim Kur'an-ı Kerim'den anlamaz var mı? Ya bu peki bu kadar ayetler ne, ne ifade ediyor? İşte bütüncül bakmayınca her şey darmadağın oluyor. Mihraba da namaz kılarken dua etti Zekeriya Aleyhisselam اَنَّ اللّٰهَ فَنَادَتُ الْمَلٰيكَةُ Melekler ona on namaz kılarken اَنَّ اللّٰهَ يُوَشِّرُكَ بِيَحْيَا Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Şimdi bu kendisiyle alakalı olur. Yani dersiniz ki, tamam işte Meryem'in Yahya diye bir çocuğu olacak. Evlenmemiş bir kızın nasıl çocuğu olacak? O zaman bu müjde kendisiyle alakalı olacak musaddikan bi kelimeti minallah Allah'tan bir kelimeyi tasdik eden. Biliyorsunuz bu kelime konusunda da Hristiyanların çok şeyleri vardır. İşte İsa bir söz idi. Şimdi bizde hani ezeli e ezeli kelimesi var ya işte kaderde her şey ezelden bellidir falan. Bunlar hep bu Hristiyanlıktan Yahudilikten gelme şeylerdir. İşte kader de oradan ortaya çıkıyor. Şimdi İsa'nın ezeli olması gerekiyor. Dolayısıyla Allah'ın sözünün de ezeli olması lazım. İşte Kelâm-ı kelimesi oradan çıkar. Yani e, Kur'an yaratılmış mıdır, yaratılma mahluk mudur, değil midir tartışmalı var ya. Şimdi Kur'an ezelde varsa o zaman bu ayetlerin ne anlamı var? Bütün bunlar ezelde zaten vardı. Öyleyse Zekeriya niye dua ediyor ki? Yarda? Aynı şey işte Bedir'le ilgili, aynı şey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta meydana gelen bütün olaylarla ilgili. Bu Kur'an yaratılmamıştır, ezelidir sözünde bütün mesele İsa hep vardı demek içindir. E Allah'ın sözü, sözde ez, kelimesi sözde ezelidir öyleyse ezelden vardı. Yani İsa'ya Tanrı demek için uydurulmuş şeydir. Bizimkiler de bunu havada kapmışlardır. Ne olacak yani Kur'an'a Nasıl olsa Kur'ansız bir din, istediğini söyle. Bugün de maalesef Kur'ansız bir din ile karşı karşıyayız. Evet, ondan bir kelimeyi tasdik edecek olan Yahya'yı sana müjdeliyoruz diyor Allahü Teala. <gülüyor> ya ben iki de bir bu ben buradan okuyayım bari. İki de bir şey yapıyor, değişiyor yani bu şey. Ben de onu. Tamam. Evet. <gülüyor> ve seyyiden ve hasuren ve nebiyyen min's-salihin. Seyyid, hasur. Yani efendi. Ne demek ki? Yani insanları yönetecek bir kabiliyette. Ondan sonra kendine kendinde öyle şey yapan koruyan demek yani öyle lüzumsuz işlere karşı kendini koruyabilecek bir kabiliyeti var kabiliyetini bozabilir o başka Allah'ın yarattığı zaman verdiği şeyler bunlar yaratılıştaki kabiliyetler ki bunlar ana rahmindeyken insana verilir ve nebiye minas salihin ve salihlerden bir nebi olmak üzere Allah seni müjdeliyor şimdi burada Zekeriye Aleyhisselam diyor ki hani رَبِّ اَنَّا يَكُنُوا لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَا غَن۪يَ kibar ''Benim nereden çocuğum olacak ya Rabbi?'' diyor. Ben iyice yaşlandım. İhtiyarlık geldi çattı diyor. وَمْرَاتِ akhir ''Karımsa kısır.'' bak hiç olağanüstü bir şey yok. Şimdi, az önce söylediğim Ezelden her şey takdir edilmişti mantığında olsaydı Zekeriye Aleyhisselam böyle bir soru sorar mıydı? Zaten istemesinde bir anlamı yok varsa var yoksa yok yeni bir şey değişecek değil ki. Mesela burada Efendim Zekeriye Aleyhisselam şey Yahya Aleyhisselam'ın özellikle o yaratılışta Cenab-ı Hak herkesi ahseni takvimle yaratıyor. Yani yaratılıştan bazı insanlara özellikler veriyor. Farklı özellikler, herkesi birbirinden farklı yaratıyor. ''Undur keyfi vattan ne ba'du um bak bakalım, her birinin diğerinden bir yönüyle üstün hale getirmişizdir diyor Allahüüter'e. İşte burada da yöneticilik kabiliyeti olan, kendisini koruyabilecek kabiliyeti olan ve nebi olacak olan birisi ama yoldan da çıkması her zaman için mümkündür. Evet. ''Enna yekûnu li gulâmun ve gad belâ gîniel kibâr'' Diyor ki, ya Rabbi, ben, bana oğlan nereden, benim nereden oğlum olacak? Çünkü neye göre söylüyor? Allah'ın yarattığı kanunlara göre. Böyle bir ihtiyarlık gelip çatmış, karısı da kısır olan bir kişinin oğlu falan olmaz. ''Gâle keda'lik Allah yef'alû mâ yaşa diyor ki bu böyle bu karar verildi diyor ses tamam karar verildi Allah tercih ettiğini yapar o kanunlar Allah'a bağlamaz seni bağlar Allah tercih ettiğini yapar kardeş Rabbimiz Ali ayet diyor ki ya Rabbi o zaman bana bir işaret ver bir gösterge ver yani bu insanlara ne diyeceğim diyor. Galat ayetü kelli, kelli men nase telat ete iyi emniyda ramza. Sen üç gün insanlarla konuşmayacaksın, sadece işaret diliyle konuşursun o kadar. Konuşmuyor, konuşmadığın zaman çok ciddi bir mesele olduğunu bunlar anlar. ve Rabb beke kethiran ve Rabbini çokça an. Allah'ın emirlerini yasaklan zihinden geçir, ayetleri düşün. Masebih bil ashiy ve ibkar akşam ve sabah. Allah'a tesbihde bulun yani nafile namaz kıl. وَاِذْ قَالِتِ الْمَلٰيكَةُ يَا مَرْيَمْ Melekler Meryem'e de şunu söylediler Meryem اِنَّ اللّٰهَ اصْتَفَٓاكِ Şimdi bak me melekler gelir insanlarla konuşurlar biliyorsunuz yani. Siz onun melek olduğunu Bilemezsiniz ki şeyde de bilmiyor. Meryem Validemiz de bilmiyor ama arkasından söyleyince meseleyi anlıyor. Belki bize de kim bilir, melekler ne zaman, nerede gelmişlerdir. yani insan kılığında olabiliyor. İbrahim Aleyhisselam'a geldi. İbrahim Aleyhisselam onları misafir zannederek bir buzağı pişirip önlerine koydu. Melek olduğunu bilseydi yapar mıydı? Nut Aleyhisselam o şey işte delikanlı suretinde gelince onlardan dolayı çok ciddi bir sıkıntıya girdi. Yani onun onların, onların melek olduğunu bilseydi bir sıkıntıya girer miydi? Biz bize de belki gelmiştir. Şimdi onun için melekler geliyorlar Meryem validemize. Diyorlar ki Allah seni seçti. İstafa ki. İstafa kelimesi çok önemli. Saf bizim Türkçemizde saf kelimesi vardır ya. Saf saf süt ne demek? Katıksız. <gülüyor> i̇şte çok saf ve temiz bir adamdır denir değil mi? He. Mustafa ki Allah seni seçti. Yani onların arasından diğer kadınlar var. Seni seçti. Peki Meryem'i seçti de Meryem böyle sütten çıkmış açık ak, ak kaşık mı? Değil. Niye değil? Diyor ki ve taharek. Allah seni tertemiz hale getirdi. Sen de birtakım kusurların var. Tahhariki ve ki seni seçti Ale İsra ile alemin işte şu alemin yani şu çağın insanların kadınlarının kadınları üzerine seni seçti. Neyle seçiyor? Çünkü Meryem validemizin kendini koruması, dikkatli olması, ahlaklı olması sebebiyle Cenab-ı Hak seçiyor. Yoksa ezelden seçme falan filan değil. Nebiler de öyle. Efendim allah Teala diyor ki Mesela e, a, a, Araf suresinin 157. ayetinde diyor ki Yah Yahudi ve Hristiyan'a اَلَّذ۪ينَ اَتَّب۪يوَنَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الْاُمِّيَّ الْاَذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّورَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları o ümmi nebiye uyanlar kim insanlar zannediyor ki işte hani ismihu Ahmet diye de bir ayet vardı. Neredeydi onu şey yapamıyorum. Şimdi aklıma gelmedi. Adı Ahmet. Sad suresi Saf Saf suresi 6. ayet. Kaşin sureydi? 61. 61. sure 6. ayet. Ve iddi'a alisa bin Meryem. Meryem oğlu İsa hani sizin kitabınızda yazılı dedi ya onun bir karşılığı olması lazım, Yani işte Kur'an-ı Kur Kerim'deki Kur'an bu. Bir yerde bir ayet bulursanız, onu açıklayan bir başka ayet başka yerde vardır, eder iki. Onları açıklayan iki tane de ayet çıkar, şöyle iki, iki, iki, iki gider. Ne kadar çok ayet bulursanız, o konuda o kadar ayrıntılı bilgiye ulaşırsanız, ulaşırsınız, Kur'an'ın Kur'an'la açıklanmasıdır bu. İşte bu sahabeden sonra bu yol unutulduğu için maalesef Ayetler birbirinden kopuk bir şey olmuyor. Yani şöyle düşünün, ben şimdi sizin karşınıza cekette çıktım. Kumaş aynı kumaş var, fakat dikişler sökülmüş. Ben şimdi bu, bu ce bunu ceket olarak giyip karşınıza çıkabilir miyim? Kol düşer, yaka düşer, her taraf düşer. Bir yerimi ka kapatmak için bu defa düğme müme olmaz ne yapacağım? Sürekli böyle duracağım, o zaman da iş yapamam. Müslümanlar öyle, kasılmışlar, iş yapamıyorlar. Çünkü ayetler arasında bağ kopunca bir problem çözemez hale geliyorlar. Şimdi şu binadaki e, o bağlar kopacak olsa bina üzerimize ne yapar? Çöker, bizi altında bırakır. İşte şeyde, Kur'an öyle yani Kur'an bir küme anlamına gelir dil itibariyle. Şimdi orada bir ayet okuduk. Şimdi bir tane daha ayet okuyacağız. Diyor ki burada Allahü Teala şeyden haber veriyor İsa Aleyhisselam'dan. Bu şeyin e, Saf suresinin 6. ayetinde. Ve edeğal İsa bin Maria ya ben İsrail ya beni İsrail ile inni Rasulullah ileyüm. ''Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın gönderdiği bir elçi. Musaddikan lima beyne diye benim önümde gelecek yani ilerisine gelecek bir şey, şey yok, benden öncekini tasdik ediyorum. Lima beyne diye benim önümde hazır bulunduğumu bulduğumu tasdik ediyorum. Bu çok önemli. Önümde hazır. Önümde hazır bulunduğu kim? Musa Aleyhisselam ve diğer nebiler. Şimdi bakın, ayet burada şey iken şeye ne mana veriyor? Bakın burada ne, ne, ne mana veriyor? Aynı, bakın aynı mealden, aynı kelimeye ne kadar zıt mana verdiklerini ve bunun ne kadar yanlışla sebep olduğunu hemen bir göstereyimmez. Bakacağım burada nasıl mana veriyor? Bu ayeti tamamlayayım ondan sonra. مُسَدِّقَنْ لِمَا بَيْنَيْنَ يَدَيْيَ مِنَتْ تَوْرَاتِ Önümdeki Tevrat'ı tasdik eden Önde var Tevrat işte. ''Ve mübeşşirin bir rasulin ge'eti min bi'adi'' Benden sonra gelecek olan bir Rasulü de müjde, müjdeleyen bir kişi olarak. İsmi Ahmet, adı Ahmet. Peki adı Ahmet mi Rasulullah? Ne diyor şeyde, ayette Cenab-ı Hak? ''Muhammedun Rasulullah'' diyor. Muhammed. Peki bu Ahmet ne? Bu isim yani onun özelliği demek. İşte paraklit falan diyorlar ya, yani övülecek özelliklere sahip bir kişi. Tıpkı Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerine öğretilmesi gibi bir şey. Eşyanın isimleri öğretilirken bu taş, bu kaya, bu ağaç onun ne anlamı var ki yani melekler de görüyor, adına ağaç desen ne olur, demesen ne olur? Onun neye yaradığı öğretiliyor Adem Aleyhisselam. Onun için müsemması öğretiliyor, isimden maksat müsemma, yani özellikleri, adı Ahmet, yani hep böyle övülecek, güzel özelliklere sahip bir kişi. Bizim anladığımız manada isim Ahmet mi? Resulullah. E peki o, efendim Amine'den doğma filan tarihte, o değil kardeşim, özelliği bu. İşte Allahü Teala seçiyor, kimden seçiyor? Mevcutlar içerisinden seçiyor. Meryem validemizi seçti, güzel. Kimden seçti? Mevcut kadınlar içerisinden. Niye? Kendisi ona layık olduğunu gösterdi. Rasulullahı da kendisi layık olduğunu gösterince orada seçti. Ve ve hemen öncesinde, bakın burada geçen hafta okuduğumuz ayette. 33. ayet miydi? İnna Allah as-tafa evet 33 hemen yani bir önceki sayfada İnna Allah as-tafa Adam ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İbr ve Ale İmran alel Allah Ademi seçti evet ben bu kaç kişi İyi, tamam iki kişiden birisini de seçersin yani yani illa da şey çok olacak değil yani Ademi seçti başka Nuh'u seçti. Başka İbrahim ailesini seçti. Başka İmran ailesini seçti. Demek ki bunlar kendi kendileri buna layık olduklarını ispatladılar Cenab-ı Hak da seçti. Evet. Şimdi burada bir şey göstereceğim dedim ya onu da bir göstereyim. Şimdi bak, lima beyne yedeyyeh ma beyne yedeyyeh benim önümde olan Önünde olan neydi? Minnet Tevrati Tevra Tevrat Musa Aleyhis, İsa Aleyhisselam'dan önce inmemiş miydi? İşte şu anda Kur'an-ı Kerim benim önümde değil mi? Heh. Peki, aynı kelimeye ayet el ne mana verdiler? Açın bakalım şeydeki 255. ayeti. Bakın aynı mealde Müslümanların zihinleri nasıl Allah bullak ediliyor görün. Sayfa 41 Bak, ya'lemu ma beyne eydihim ma beyne yediyye ile eydihimdeki tek fark bu, e, İsa Aleyhisselam'ın söylediği tekil bu çoğul o kadar, başka hiç fark yok. <gülüyor> tamam mı? Şimdi bak ne mana veriyor, diyor ki O kullarının yapacaklarını bilir. Ama خلفه yaptıklarını diyor. Ama خلفه yaptıklarını diyor. Ma beyin edihime ma خلفhum. Edihimi yapacakları diyor. خلفhumu yaptıkları diyor. E peki onda o zaman bana gelecek Tevrat'ı tasdik ettim diye mana ver orada. Burada da seni kabul edeyim. Aradaki bak ne yapacağını bilir dediğiniz zaman ne ortaya çıkıyor? Kader inancı. Kardeşim, mabeyni eydihim işte bak benim önümde. Türkçe'de de kullanmaz mıyız? Benim önümde. Yani şu anda yapmakta olduğunu ama hafıemde daha önce yaptıklarını bilir. Ayet bu. Ama ayete yapacaklarını anlam verdim. Milletin zihni Allah bullak olmuyor mu? Peki aynı kelimeye niye orada farklı burada farklı mana veriyorsun? Peki Şimdi bu bir ara cümleydi. Tekrar devam ediyoruz Ali İmran Suresi'ne. Evet. Şimdi burada diyor ki yani ıstafa kelimesinden hareketle buraya geldik. Allah seni diyor bu alemin kadınlarına seçti diyor. Ya Meryem uknutil Rabbik. Peki seçildikten sonra oh nasıl olsa ben seçildim. ah yan geliyor öyle şey yok. Uknutil Rabbik Rabbin için samimiyetle kulluk et. Öyle seçildim falan bir şey yok öyle. Rahatlama falan yok. Madem tamam bir takım özellikten dolayı seçildin ama kendini bozma diyor. Tamam ukunu til rabbik yani samimiyetle huşu ile Rabb'ine Rabb'ine kulluk et diyor. Ve sucudi yani, secde et ve kı'im'a'r edenlerle beraber rükû et. Yani rükû edenlerle beraber rükû etmek ne demek? secde edenler, yani rükû ve secde edenlerle beraber uyuluk ve secde et ne demek Sakın camiye gidip namaz kılma demektir, sen kadınsın. Değil mi? <gülüyor> yani şimdi, bak görüyor musunuz? <gülüyor> Tek başına kıl demiyor namazını değil mi? Cemaatle de kıl diyor. Meryem haldemiz Toplumdan soyutluyor mu Meryem'i? otur evinde, çıkma dışarıya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine beş vakit kadınlar gelmiyor muydu? Allah'ın kızlarını, Allah'ın mescidlerinden engellemeyin dememiş miydi Cenab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ne oldu? Fitne çıkardı. Fitne senin kendin zaten. Niye senden fitne çıkmıyor da kadınlardan çıkıyor? Ya kardeşim fitne yapan her zaman her yerde yapar. Yani insanları günah Allah günah işleme hürriyetini vermişken sen nasıl engelleyeceksin? Allah kafir olma hürriyet vermişken sen nasıl engelleyeceksin? Yani engellemenin bir şeyi bir faydası yok ki. Zalik min amba al ghayb nuhiihi bu, gayb haberlerinden onu sana vahy ediyoruz. Ve <gülüyor> Meküntele dedihim il yukun il yulkun aklamuhum eyhum yekful Kim Meryem'e kefil olacak diye kalemlerini attıkları zaman yani kura çekmişler. Şey Meryem'in annesi getirip de mabede verince peki buna bunu kim üstlenecek? Zekeriya Aleyhisselam diyor ki ben diyor bunun teyzesinin kocasıyım en uygun benim hem de zaten nebi. Onlara da diyorlar ki bu muhabbete bağışlandı. O zaman buna karşı görev vazifemizi yapmış olmayız. En iyisi kura çekelim. Kura çekiyorlar ve kura Sekeri Aleyhisselama çıkıyor. Ve Mâkun teledihimizi idiyakta simun işte birbirleriyle tartışırlarken orada değildin yani Meryeme kim kefil olacak diye tartışıyorlardı. Evet, bu ayeti burada bırakalım, ondan sonra haftaya buradan devam ederiz inşallah.